Tam başlarız. problematikleri zevki olduğu için çok fazla araç okumaya hakkımız yok gibi ilginç sonuçta B&M'in önemli bir felsefeci ve önemli bir felsefe tabloları yaptığı ve e, yani her doktora serde dediğimden doçan bu e, oldukça güçlü metinler felsefe kraliyesi var. Dolayısıyla eğer B&M'in üzerinde bir şey yapacaksak e, sanki beyin hiç felsefeci değilmiş gibi yani felsefi bir takım Meselen içi uğraşlamış gibi onu okumak bana yetersiz bir çaba gibi geliyor. Dolayısıyla ben hep uzun süreden beri Beyenler Felsefeci Gözalt karakteri üzerine çok burada bulunuyorum hem de onun bu felsefi seçimlerinin ve felsefi operasyonlarının yapmış olduğu diğer çeşitli alanlardaki çalışmalarında belirleyici olduğu kanısındayım. Hatta unda tabii Handel'in yazları, Benimdar'ın İnci Sanın kitapta bir de beyim denemesi var bu denemede işte beyimin gözopol bir karakteri hatta edebiyatçı bir karakteri falan kullanıyor. Bunların hepsi doğru olabilir ama burada temel bir sorun beyimi ney bir okuma yaptığımızda beyimin nedense en azından dışarıdan tarafını ...o kersiteci e, kimliği bulduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla ben kerslerde e, de yeni diktörü, sarkıda yaptığı teröristik, politik e, meseleler hakkında yaptığı e, seçimleri... ...ön planlıkların özellikle de bilimlerden ve yerine bilimler docent kitesini e, okumuştuk. Tabi hepsini okuyamadık yani doğal olarak çok oldukça zor e, bir bilimiyetin öğrenciler bizden e, de bazıları e, e, burada onlar da iman edecekler tekrar ama burada beyimin yaptığı ya da tercihlerinin ön planlı olduğunu söylemek istiyorum ve yani herhangi bir perspektife bir konu etrafında yazdığı düşündüğümüzde de orada beyimin e, o yapmış olduğu tercihler ya da seçimlerin etkisi olduğunu söylemek gerekiyor e, size buraya gelirken de Master'ı bitirdikten sonra yazdığı bir yazı vardı. Onu sanırım bir çoğunuz aldınız akademiyatı ilk üzerinden. Yani benim erken dönem üniversitelerimizden oluyor artık. E, zaman geçiyor. Burada e, benim tabii hem bir takım felsefi gençler ait, bir takım uğraklardan bahsediyorlar ve özgeçmişlere dair bu günlerden master. E, ben yemin e, tabii özgeçmişine dair bir tarafı bilimleri de gerçekten tanımak gerekiyor. Çünkü biz bugün burada bir etrafla duracağız. Koyutluk karşısında dair dışı var. Bu da bir tarafı e, unsurları üzerinde alacağız. Ancak da benyemin çok sıra dışı bir özgeçmişi var. Bunu e, mutlaka burada söylemek gerekiyor. Benyemin e, her şeyden önce yaşamın sonunda yapmış olduğu ithal girişimi çok tersli bir dünyasına. daha sonra sene entelektüel dünyayı yetiyor. Çünkü Almanya ee, kesti okulda yaklaşarken vansalığı daha, sonra da daha sonrasında ee, işte kitapın nevendik de altı gibi yerlerde kapatılıyor. Ve zar zor aldığı Amerikan dizisini istemeye istemeye işte Amerika'ya doğru giderken sparstanlar geçemeyeceğini düşünüp e, intihar ediyor. E, böyle trajikte bir sunu var. Hatta işte daha sonrasında eee onun benzeri, acaba bir katılık benzeri de geliyor. Bu benzer bir inşaat ki daha daha sonra kimse sizler mezar atmıyor. E, böyle e, çok trajik bir Avrupa'da figür olarak karşılaşıyor. Çünkü Avrupa ile bir ve Avrupa'da kazmaları, Avrupa'da savunulacak konular olduğunu söylüyor. Ve Gözof, belki son Avrupa'da bazı değerlendiğimlere göre, son Avrupa'da Gözof olarak karşımızda ben yemin. E, bu bakımdan en iyi, bütün bugün çatlaş, felsefe, ekonomiler arasında hala en kristiydi isim de ben yemin. Sanki o aldığısını, metinlerini, ağrısını aldığı koruyan Gözof olarak çıkıyor karşımıza. Burada e, belki değişik bir anla bahsedilmek gerekir de benim e, hayatımın ilk zamanlarında genişlik metafiziği ya da üniversite öğrencisi olmaya dair bir takım görüşler veriliyor ve işte, özgü öğrenciler organizasyonunun içerisinde yer alıyor. Bu özgü öğrenciler organizasyonunun içerisinde yer aldığında bu tabii topluluk olarak yerine geliyorlar bu topluluğu e, şu şekilde tanınıyor. Yani, e, yabancı dostların topluluğu ya da birbiriyle e, düşman, yabancı dostları bir araya geldiği bir topluluk olarak düşünüyor. Yani öyle bir topluluk ki e, herkesin yalnızlığıyla katıldığı ve e, bir ideya etrafında, belirli bir ideye sürüklemek isteyen olan, yaşamak isteyen insanların bir araya geldiği bir... E, Alışılık, alışılmadık bir topluluk etrafında Benyem'in aslında ilk politik yani taburların gizleniyor. Dolayısıyla e, Benyem'in her zaman bu sıra dışı tablın e, arkasından kişisel deneyimleri hem de felsefi e, seçimlerini birbirine karşılıklı olarak deneyim. çünkü e, şöyle bir şey de anlatabildik. Hani çok klasik bir sol parti, katıldık, sağ parti katılır de antropik. Ama beynimin e, geneliksel hayatındaki e, pratikleri de aslında e, bu sığın felsefi kimliğinde yansıtıyor. Şimdi öyle bir topluluk fikrinden bahsediyoruz ki beynim şöyle düşünüyor. Gerçek bir yalnızlık ancak gerçek bir topluluk yani yaman şart e, cemaat, gerçek bir cemaat işte ancak yalnızlık yaşanışı e, beynel bir ideyeler bağlı insanların bir yere geldi. Hatta Konuşma salonları, şebeke salon olarak adlandırılan konuşma salonları içerisinde herkesin karşısındakiyle konuşmasını, biz şu an yaptığımız gibi pedagojik unsurları da çok düşünmeden, yani arı duru bir Almanca ile ve ideal bir Almanca ile belki iletişimsiz olarak iletişim kurmaya çalıştıkları, belki yani iletişime giremeyecek şeyleri iletişimle aradıkları ve topluluk titre etrafında benzerlik politik kararların sadine Solidus. Bu burada e, ben e, yeni bir yazı yazmaktayım. Tabii onu 9 Mayıs'ta sunacağım size Beyim'in politik perspektifi için öyle orada onu sunacağım. Burada biraz daha daha detaylı yaztırmış ve çalıştıracağım. Bu Bey'e çok farklı bir politik perspektifini burada yazılarının dışında tekrar ortaya koymaya gayret Ama e, bu Anladığı türlü şu girişler, Benjamin'in doğumluğunu tasvip edilemez tablını tekrar yenilemek gerekir. Yani Adorno zaten Benjamin'den bahsederken e, hep hoşuna süren bir bütün akılların dışında birisidir. Her adlandıran telsifli akıllar anlamında hem de politik akımlar anlamında Adorno Benjamin'i anlatırken bütün akılların dışında ifadesini kullanır. İkinci olarak Adorno ile Benjamin şu ifadeyi kullanıyor her alanda ilerizm ve sistemden kurtulmaya çalışan bir nesne dair bir ifadesi. Yani ben de genelik tüm o yazıları da e, antisistematik e, diyelim hatta atomer, e, atematik tema dışı tonu olmayan ve sistem dışı ve o e, işte kamçı e, okullarının ilerizminden kurtulmaya çalışan bir etki söz konusu. Hep e, o fragmantel yazılarının arkasında böyle bir kasımda tercih. Dolayısıyla benim yazdığımda e, oldukça yoğun metinler yazıyor. Yani denilebilir ki o pedagogik teması nasıl o topluluk fikrinde çok önemsemiyorlarsa yani ilk oraya müsaaklılığına girip içine daha fırsızlanabilir konuşma tekniği yoksa Yine e, aynı şekilde yeni metinlerde eee o ilk misafire kapı eee sanki çok az açıktı. Yani daha daha bir kapı var sanki. E, çok az kişi oradan girdiği o metinlere ve ilk temasta pek eee anlaşılmış hissi vermez. gerçek bir metin oluşturma fikri beyinimde öyle çıkar usul alırız bak. Ve ve e, burada hareketle, Meyemdo, e, ilk dönem dil felsefesi, e, Almanya'sı üzerine yaptığı çalışma, bunların hepsinden tek tek e, bahsetmeyi aslında hak eden bir yazı. Ama biz özel bir yere odaklanacağız bugün. Tam da e, en son yazdığım, 1940 tarihinde, tarih kavramı üzerine isimli metnine uzaklanmayı planlıyoruz. Ben bazı yerlerde şunu eee koydum benim lisans tezim benim tarih kavramı üzerineydi. Yani o da o da soy yani ilk çalıştığım filozoflardan bir tanesi. Hatta üzerine hiç makale yazmadım ama herhalde felsefeye benim başlatan isimdir. Filozof da Adorno'dur. Hani bugün eee bu şimdi felsef, yani olarak yani Hegel'den Kaiser Joachim'a doğru bu ikisi de özellikleri bulmak istiyorum. Adorno benim bir gelişimindeki yeri hem de tersite seçimleriyle ilgili yeri hem de beğenimli bunlar benim gibi çalıştığım yazı oktan hala da çalışmayı sürecek ki zaten gerçeklik yazı oktan ancak herhalde çok uzun yıllar çalıştıktan sonra üzerine düzgün bir şey yazılabilir diye düşünüyorum. Daha beğenim hakkında yazmak istediğim şeyi yazmam yani onlar söyleyeyim. Ama şuradan başlarım. Şimdi tarih kavramı üzerine dediğimizde ben yemin bir şey söylemiyor bu kadınıza çekme istiyor. E, tarih karsitesi üzerine demiyorum bir Çünkü bazı e, sıradan bir okumayla bazı yemin tarih karsitesi diye atlandırıldığını gördüm bazı eğitimlerde. E, ben yemin bir kere her türlü tarih karsitesi üstüne karşı soğuk bakar e, hele de klasik anlamda tarih karsitesi baya soğuk bakar bir gözük. Şey. E, Dediğim ki anetezimiz ben yemin zaten şu olacak politik praksisin tarih momentine ya da hukuk momentine göre bir önceliğe söz konusu. Benim pratikal anlamda politik praksisin önceliğine e, yer veren bir soru. Bunu söylediğimizde benim ne oldukça e, politik anlamda önemli bir yere iletişim ve genel hem bu süredeki bilgiler alınca sanki benim hiç politik bir yokmuş gibi de bir algı çıkıyor. Yani içerisinde o politik tablo hiç yokmuş gibi bir algıdan alınmıyor. Ancak tam tersine özellikle bu son meyitimlerle ilgili tam tersinden e, başladığımız bir yola girdiğinize duyurmak istiyorum. E, i̇kincisi tabi bu 1940'ındaki bu metin e, bu Tarık Kavro'nun üzerine ya bazı metinler de Tarık Kavro'nun üzerine tezler şeklinde de söyleniyor. Bu metin aslında Benjamin'in tüm tersefi geçmişin içinde bir böyle düğme olarak oynadıran metin. Yani biz bunu bir dönem incelesek yine e, bu mitin e, tam alanlarına nüfus edemeyiz. Yani, Sanıldığında aksa meyaküte bitirebilir gelişimin içinde bir takım tematik farklılıklar baştırmak i̇şte aslında. Teması var ya da daha yoğun bir teması var var. Ama felsefi program alanında ilk anlamı zıbara beyniyle bu metne kadar bir sürekliliği söz konusu. Dolayısıyla bu metnin tam sözümlenmesi gereken de aslında beynimi Türk metnilerine okumaya gerektiren e, Çerçevesi. Yani teolojik metnilerine kadar da ilgili ve o teolojik metnilerindeki e, sürekli Maksız'ın ve temasınla bir sürdüğünü göstermemiz gerekiyor. Yani orada bir kopuşun olmadığı fakat tematik farklılaşmalar olduğu yönünde birkaç da yer vermemiz gerekecek. Dolayısıyla biz burada neyini ne ele alırken e, özellikle tarih kavramı ve politik-paksız ilişkisi üzerinde bir daraltma yapacağız. Çünkü dediğim gibi burada üzerinde teknolojik boyutu ise çok kuvvetli, başka bir alanda yedi de bayisler çok kuvvetli ama biz bir konu daraltması yaparak tarih meselesi üzerine biraz daha odaklanmayı planlıyoruz. Şimdi şuradan yola çıkacak olursak, hep tarih yazıcılığı ince tarih bilimi ya da ince şöyle bir ince çağımız. Geçmişte bir takım olmuş olan şeyler var, tarih biliminde, tarih yazıcılığında bu olmuş olanı bize, bugüne aktarır. Ya da tarihçi bize görevini şu olarak şu geçmişte nasıl yaşanmışsa aynen böyle olanın aktarılmasına yönelik bir kendi içine çaba taşır. Bu bir bir, bir sözü var. Gerçekten ne bir bir kere hemen onu söyleyelim, deneyelim. Bu ters mektifi A'dan Böyle bir şey geçmişte olmuş olanın olduğu gibi aktarılabileceği ya da yaşanabileceğine dair ters mektifi A'dan Z'ye Bir arkadaşımızdan rica edelim, Tabii farklı çeviriler de olabilir. Zor bir çeviri belki zaman zansızdaki löveyimekinden de paylaşabiliriz. Yaklaşık 6. tarlada şey <Gülüyor> olduğu gibi bir hat da şeyi koydum size. onun gerçekten bulmuş olduğu gibi, tanıması değil. Tehlike anında bir veren alayı eline koy. Bu cümle meselesi. Ciddi bir alanda tarihsel yaşamın karşısında beklerek bu şekilde bildi veren geçmişin yesinden korumak. Evet, çünkü bu dostdan itibaren bir çalışmadık. Şimdi her aslında tarih, şimdi'nin tarihi, her tarih kurucusu şimdiyiz ve şimdi'nin zaman diziniyle geçmişler. ...oluşturması ya şimdi geçmişe dair yeni bir zaman dizini oluşturuyor. Yani bir şekilde geçmişler arttırılan bir hazır tarih inglesine... ...biz burada devran buluştuk. Burada Hep e, O kurguyu şimdiden hareketle buluştuk. Ve e, modern tarih disiplini de tabi diğer sosyal dergide... ...oldurduğumuzda kendisine... E, ...bir şirket bağlısızlık sistem oyuncular Geçmişte olanları olduğu haliyle tasvir etme gibi bir e, etmesine göre geçiyor. Yani sanki e, bu tabi şey, doğa bilimleri, biz hep karşımızda doğa bilimleri nasıl kendi de bir kendi her şeyde laboratuvarla bir tırnak içinde nesnellik oluşturuyorsa tarih bilimlerden bu tarz bir nesnellik ekleniyor. Ve e, söylenen şeylerden biraz çıkıyoruz, işte bir X olayının olduğu tarihten sonra olan Y olayının, mesela X olayının yorumlanırken unutulması bir kural vardı bu pozitivist tarihinin içerikliğinde. Ee, ee, ve ben yemin şunu şöyle tek hep A'da, tarih kavramımızda ekranda, yani tarihsel tespit çeker gibi olduları sıralar, orada saptadan iddia ettiği nedensel de ilişkileri ilişkileriyle yetişir. Yani bir şekilde kendisinin de savunma tarzı aslında bellidir. Ben olmuş olana bir takım seve sonuç, sev sonuç ilişkisi içerisinde aktardım. Bu seve sonuç ilişkisi içerisinde aktardığı için kendisini kendisine epistemajik adlandı ve evlidir. Döterite tarafında sayılmış gibi düşünür. Dolayısıyla biz e, burada geçmişe baktığımızda geçmiş karşımıza hep gezeli bir, bir evlenmeyi olarak gelir ve e, hep de tarihsel zaman ...içi boş ve homojen bir zaman olarak... ...gelir bu bu var. Ve... ...şimdi işte hemen... ...burada... ...yine gidince... ...tezleri ...burada bir... ...duygulaşlıktan ya da... ...empati duyurusundan bahsetmiş... Yani bir empatiyle... ...işte geçmişe, geçmişin, Burası bugüne aktarılması gibi basit bir takım imgiler sunmuş. Yani böylelikle tarihsel zaman her e, homojenize dilegen boş ardı yitirerek e, sanki e, bir şekilde ölüm bir malzemeye oluşturulmuş. Dolayısıyla bunun e, bahsettiğimiz şeyde geçmişe dair bir ölüm malzeme var ve bu ölüm malzeme bu teorik perspektifiyle ya yani da spektratif bir yöntemle kavranılacak gibi bir malzemeyi ve gayet de nöç birtakım e, ifadelerle bu tarih, tarihsel ilgi yakalanıyor. E, bir kere Benjamin e, bu tarz bir tarih yazıcılığına karşı gayet politik praksis odaklı farklı bir çerçeve veriyor. Hemen kaldığımız yerden devam edebiliriz. Gel barca Gebeleyin Gebeleyin hem kendi varlığı hem de onun diğer alanlar tehlikelidir. Her ikisi de aynı tehdit altındadır. Hakim sınıfın aleti durumuna düşmek. Burada benim gelenek deyince tek bir gelenekten bahsediyor. Esizlerlerin gereken buna karşı esizlerlerin yerine karşı Ezerlerin tarihi. Bundan kullan, çerçeve kurması evet. aslında. Bu kavram alanında ele alasak alamaz mı? bir yani kavramı gülümse, gülümse, aynı şey geçerli de değil mi? Haydi. Kavramla yapın Yani erdemi erdemi bugün taşırsak, yani biraz önce anlattıklarımız için söylüyorum. Hangi kullandıklar erdemi bu çalmışları alsak, kalamaz. Tamam, tamam. Aynı sıkıntıyı burada yaşayacağız Yani genelini devam ettiğinde kanalına bak. Şimdi genelde genel oldukça farklı anlattıkları var. Ben onu bir iyice Allah konusunda istiyorum ki genel bir de bir Yani bu yani yani biraz alamayız. Yok. Yani genelik dincileyen hiç, hiç muhafazakal bir şey anlamıyor. Ee, şöyle ki e, bir kere tarih hep hakim sınıfın tarihi olarak yazılan tarih. Bu hakim sınıfın tarihi karşı Enyem'in gezdenlerin gelini olarak atlandırdığı e, altta kalanların işte tarih dışında gelini olarak atlandırdığı Rusluka e, Arada bir gezdenleri, tarih dışında içindirenlerin kendiler aradığı bir süreklik ya da bir temasla dahi bir ilge yakalıyor. Dolayısıyla biz eğer hakim sınıf ya da ezenler bir tarihsel ilge kurduğunda ya da bir tarih yazımı yer bu tarih yazımı aslında adaletsiz bir şekilde kurulmuş. Ve izlenlerin ressesi bu anlamda tarih sahnesinin dışında bırakılmış. Yani o tarihin dışına atılmış olabilir. Demek yani burada ee, Yeni bir tarih fikrine ve bu tarih fikrine için de yeni bir politik bir praksis alanı var. Yani yeni bir, bir politik bir praksis alanı deyince tam da şunu alıyoruz. Orada büyük bir düşman kazanacak olursa ürünler bir para alacak. Yani şimdi de yazılmış her her bir e, ilge, e, tarihsel, tarihsel bakış aslında değişmez sandığımız tarihsel atışla değiştiriyor. Yani tarih dair şey daha iyi. Zaman sandvisini yeniden kurulanıyor ve yeniden oluşturulmuş. Dolayısıyla biz bunu şey yapamıyoruz. İşte geçmiş olduğu gibi duruyor. Üstünde yeni olaylar edilmeli değil. Yeni gelen şey eskiye dair ilgiyi de yeniden Ama bunu yaparken ikinci bir e, politik ayrıntı kullanıyor diyelim. Yani tarih yazımı. İstanbul'da bu politik hayatımızın olarak işitliyor. Geçmişe daha de ilgiyle de Yani oradaki adaletsizliği mesela. Orası, benim yeminim şunu söylüyor, e, geleneği diyor, onun yükme altına almak üzere olan konformizmini elinden almak ve her yönde yeni başkan birleştirilmesi gereken çama. Yani konformizmini almak, Toplor bizim sürekli olarak şeye, sürdürme gelen şeyi sürdürdüğü gelen şeyi sürdürmeyi devam etmiş. Ve sürdürme gelen şeyi de genellikle saklı olan politik tasavru felakettir. Yani bir şey sürüyorsa, bir şey devamlık içerisinde ise benimle göre bu devam gelen şey zaten felaketin kendi adıyla yani başka bir felaket söz konusu değil. Burası ne kadar kesintiden Buralar çalındıysa o kadar o kesinti de geçmişe dair dizinin değiştirilmesi ve geçmişe dair geçmişteki baksızlıkları kurtulması için bir ümit ortaya çıkar. Daha da anının ilerleyişini ifadesi kılıyor farklı İslam olarak orada bu anının ilerleyişini diyeceğimiz şey tam bu geçmiş diziler bir unsuru kurtarılması ile ilgili. Şimdi mesela Hocam peki. Yani o öyle olarak. E, burada tehlike anlamına ne olacak? o gençten de böyle. Tehlike çok basit bir tırda. Zaten sürekli her şey kendisi bir felaketse. Sürekli her şey bir felaketse. Bu felaketin kendisi tehlikelerdir. Ve bu tehlikenin kurulaması tıpkı gider bitiler düşürür. İtiler de geldim diyor. İşte o alarm butonu meslebi yaptığı bu tehlikenin durdurulması işte. her an bir tehlike olarak gelir ve her an kuruluşa dair bir bilgiyi varılmış. Dolayısıyla şunu söyleyeyim yani geçmişteki adalyesizliklerin tanınması, ortaya çıkarılması sırf geçmişe dair bir yazılım süreci değil, Ali Zahm'ın bugünki e, politik praksise dair neymiş? İngilizce. Yani geçmişteki adaletsinin çıkarılması bugünkü, e, yani şimdiki zamanda kurulacak olan ya da yapılak olan politik praksis de bize bir şekilde önceliymiş olur. İşte, İkse bir yani, boşluk içerisinde. Umut, umut, belki daha gerçek bir örnek veriyorum. Yani... Doğru mu anlıyorum anlamak için soruyorum. Ee, Diyim ki eskiden e, şişman olmak zenginliğin yani buluyor olabilmenin ekonomik durum ve zenginliğin göstergesi ise göstergesi değilse ve bugün günümüzde zarif görünmek, e, sağlıklı olmanın e, göstergesi ise oradaki bütün şeyler. Başka bir şey dönüşmüşse ama oradaki şeylere körüyorsa beraberindeki psikolojik gücü, ekonomik gücü körüyorsa çünkü zengin olduğunuzda e, yani yiyebildiğinizde, e, ürün aldığınızda da durum değişmiyor. E, sağlıklı olduğunuzda gidip bir sürü spor arasında para verdiğinizde de durum değişmiyor. Oradaki şeylere döndüğünde değişer diyor. Şey. Bu bunu çıkardı bir gün izledim onu mu burada da ben ya? Yani bu çok uzak bir tartışma olur. Evet. Durduğunuz yere. Çünkü oldukça e, Yani Caperance olarak alabilir miyiz? Bu sözü oradan çıkartabilir miyiz? Çıkartma olacağınıza evet. Yani evet. o Oldukça e, kritik bir politik duruşunda <gülüyor> tartıştığımız için e, ona bana çok uzak yerleştiriyoruz. Şimdi hemen şey değil ki ikinci tezde i şarttır. O halde Ya o geçmiş olan ilişki bir tarih, doldurulmuş statik bir tarih özü içerisinde, e, haksızlıkların, adaletsizliklerin varlığını kapatacak, sonuçta çıkaracak ya da bir politik tartışma, oradaki e, adaletsizlik teşkilidir. Bu Muhafakta benim çok hayaletimsi bir ilgi kullanıyor geçmiş Çünkü geçmişin hayaleti aslında insanların, toplulukların hiçbir kuşağı terk etmiyor. O hayalet her zaman artık hiçbir zaman temiz bir sayfa açmıyoruz. Her zaman o sayfalarda o geçmişi hayaletimsi ilgi. Ve o kürüzler her zaman oluşur. Fakat burada e, ki mesele geçmiş, şimdinin zamanını rahat bırakmıyorsa ve o zaman beyaz paylaşmak istiyorsa o zaman bu, bu tarih-i ilerlediği, emrensel tarih olduğu gibi ya da tarih-i bir felsefesi olduğuna dair gibi değilim, bir kere ben koymak gerekir. Yani o tarih felsefesi deyince, olduğu için bir, bir tarih görüşünden de bahsediyoruz ve bu tarz yaşamıyor. İşte emrensel tarih, tarih gibi ya da Geçmiş şimdi gelecek şeklinde bir yatay çizgi, yani bir yataylik ne olacak? ters olduğunu söyleyebiliriz. Benim için her şeyi geçmişle şimdinin zamanlı yet sade bu ifadeyi kullanıyor. Şimdinin zamanlı yet sade praksis kullanıyor. Arasında en kararlı o kurtuluş inini taşıyacak, o kurtuluş perspektifinden hareketle karşımıza çıkabilecek bir tarih servisini ve her şey için doğru bir politik praksis sergiliyor atmak evet, o zaman top, yani şu ana kadar geldiğimiz noktada tarih yasa fikrini tamamen reddetmiş bu tarih. Için. Zaten bu yüzden de yeni de tarih persiklesi şekilde e, söyleyemeyiz. ilk başta öyle ve geleceğe doğru ilerliyor aslında tam da şeye bakıldığında 9. Brahman'da ve yemin bir şeyden anlığı üstü tutan şeyde herhalde o resim gönderildi. Size ben var mı? Yiye, yani sosyal medya saçmasına sanırım oldu. bir meleği, tarih meleği olarak adlandırdığı bir resimden yani, Tarih meleği yüzü hiçbir zaman Geleceğe dönük değil, her zaman geçmişe dönük. Yolun süren bir fırtına. Öyle geleceğe bakıyoruz. Gelecek bir şey aslında, şimdi zamanla geçmiş arasında kurulan bağlantıyla kendisini ortaya koyuyor. Tarihte duydum, nasıl ki tarih yasa iklim derdini titri. Benimle evrensel tarih bütün de reddetik. Talimde dekadans bütün de benimle reddetik. Yani dekadans çöküş devresi işte battık öldük dediğimiz evre. Hem dekadans bütün de deyince talimde buna karşılık bir tür de reddetmiş oluyor benim benim dediğimiz tıpkı ya bu dekadans Aslı saadet şirin, yani, yani tarihte dekadans ve yani aslı saadet fikriyle meyilli tarih kavramı içerisinde çok yaşayan, bu ikisinin de aynı unsurlarda, aynı ülke etrafında görüşülür. İki örnek organizasyon bir tanesi var mı? İki Zaten tarih meslemesine yani her şey önce. <gülüyor> O yüzden hepsini tek tek söylemeyi yani duyuyor benim de e, bir tarih kavramı var ve tarih kavramını kendi politik praksis tarafından inceliyor. Benim politik praksisine temel bir işim var, ezenlerin adına tarihsel akışı durdurmak, yani ezellerin tarihinde gelin kaçmak temel görüntü o. Ama hocam bütün o tarih olanın modern olması değil, mesela organizasyon tarih alışı <gülüyor> modern müzik kamera yani, tabii modern daha... o zaten sürekli <gülüyor> güzel ettiğim bir konumuz var yani zaten neyim sürekli devamlılığın kendisine bir felaket olarak falan. önce sinirli oldu sonra hocam ben ben diğerlerin bağlantılılığını yansıttım ama hani bu hangi biline? Iı, işte bu logos yani ve yani yazı arasındaki fark. Aynı zamanda mesela da kasebe tarihi olunca işte bu özne nesne, ondan sonra neden sonuç ya e, da ve, ve, işte, belirleyen, belirleyen gibi bu iki gayet var falan. E, bunların hepsi mesela bir özne bir nesneği varsayarken e, aslında burada e, ben yeni gayesini yapmış yani neden sonucu etkiliyor ama aynı zamanda sonuç da neden etkiliyor diyerek e, oradaki ancilleri de aslında e, en azından kasebe tarihi olunca ki bu iki olan vakit ee, yok etmiş. Olmaması mesela dedin daha önce yazmıştın ki o farka hani işte e, cevaba karşı çıkarak yani, aradakta gücünün olmaması neden Yani şöyle yani benim, benimde şey yok ee, bir harisel hakikat bir tane onu da hakikatler olabilir Altın hakikatler şüphesiz e, galip sınıf için ayrı. E, Yada şöyle bir avcının tarihin hakikatı ile aslında hakikatın farklı diye yani o yüzden tespit edilmesi konusunda Yani bu avcının tarihi aslında tarihe ya da e, şey, değişikler. Hocam zaman tespiti yapıyor değil mi? Tarih tespitleri. İşte şimdi zaman deyince yeni bir şey alan açılış oluyor çünkü Bey'inin bıçaklık eee ve diller bıçaklısının işte Almanya soyumlu kökeninde çok ciddi bir zamansallık analizi var. Yani burada tabii o tezin sonuçları ve o tezdeki bir türlü bu programlarda ortaya çıkıyor ama hemen girmeyeceğiz aslında. Biraz daha konulaşılsın. Evet. Ve şunu da ekliyorum evet. hocam yani derece ama bu yolduğunu söyleyerek yani e, olmaz ve olur ise olmaz ve olur bak yani birincisi e, ne tarz bir yoldivik diye bakmayın bak, açışının betimleri ama de kaçmışları yani bu da ne olduğu için e, söylemeye gerek yok <Gülüyor> diye düşündüm yani naziklerden kaçmasının sebebi ne olabilir e, yani şey <Gülüyor> Evet, yani Nazlılar'dan kaçmasını sevdiği tabii adını Bey'in olması açtığından önce o yüzden Nazlılar'dan kaçmak buldum. ama Bey'in de tabi şeyi hatırlatmak lazım. Ee, ya Bey'in Amerikadan önce e, bazı Siyonist hani, grupları da tanıyor. Onlar da da bir başka ülke yani, İsrail'e indirilirdi. Yani, <gülüyor> Bey'in e, bir kere şeye karşı, ulusal bir e, Yahudilik fikrine hep karşı. Yani o Yahudilikte bir ee, evrensel daireste ilişkin bir taşıyıcı izi buluyor ve Avrupa bütün içerisinde bulunuyor bunun da özellikle. O yüzden Yıldız'in o ulusal yolunu karşı bir isim. ikincisi e, Bey'e Yıldız'ilikten beslenmeyi kaynaklardan bir tanesi yönde ayrılanması sonrası Avrupa'ya tabi ki öyle. yani o çok resim bir Yıldız'ilikten beslenmiyor. Üçüncüsü de ve eee ikili ilişkisinin sessiz mesleği olarak adlandırıyoruz. Yani bir meslek var ama meslek yok. Yani böylece daha çok klasik anlamda yıl gelmiş. Ama yani lojikten uzak bir şey dediğimiz. Ama çok klasik bir İngilizce çünkü. Bir meslek var ama meslek yok. Yani sessizlik böyle bir şey iki bu farklarda oldukça görebildiğim o bir. Ben de bir şey istiyorum da bu hecerde de sürekli kavram Tarihte mesela sürekli olduğu yerde değişeni ilerlemeyi alamayacağım anlatılıyor. Yani değişimin çatışmanın kaçınılmaz olacağım anlatılıyor. Sürekli olduğu yerde ilerlemeleri yani, bak bunu da anlatıp var artık bu tarihi sürekli hani i̇şte, Yani genelde sürekli ve tarih ilgisi kazanar tutulur falan o tasarruf, o tasarrufın kırılmasına yönelik kâhı yani. var. Yani tarih deyince hep bir şindirin tarihi. Hep bugünden yazılıyor ama gibi, gibi bu krediş konusundan saatiye geçmişler gibi böyle geliyordu bildirimde olsun. Bu ilginin Başka bir tarih de varmış. İsterseniz ben bu saatleri çok diğer günlerden bile eğiliyorsunuz. Biz normal saatimizle arayı yapalım. Ben biraz genç devralı bir istiyorum devam ediyor. Yine ısıt körler ama aynı fayda topladığı şey var. Aynı şekilde doğal fukukla da aynı şekilde aynı Yine birbirine ısıt körler ama aynı fayda buluştuklar iki tarih kavrayışında yani bir diyelim daha gerek, daha doğrusu biz diyelim onların ikisini aynı fayda oluşturuyor. Sırf dekadansçı e, şeylerde bildikler. Eee Faruk Kahveci'nin belirttiği gibi aslı sadece Faruk Kahveci'de aynı fayda bulunuyor. Bunlar aynı eee sırkabilir iki farklı yüzü olarak geliyor. Şimdi tabii diğer belki yani yaparken hep şeyler şöyle tarifleri oluyor? Böyle bir o kadar derin pasajlar kuruluyor ki burada aslında birçok şeyi söylemeden başlamış olur. Örneğin bir dienektik materyalizm tabirinin kullanış tarzı var bu metinlerde. Burada bir şey dikkatinizi çekti mi? Değil mi? Okyağında açısıyla dienektik materyalizme kullanma tarzına ilişkin bir önemli unsur var. Çok önemli. Bu yüzden Diğer bir en sırasında enkile kabulünü e, reddettiği şeyi bir daha tekrarlıyor. Şey. Ama e, esas sorun, sorun, sorun şey değil. Kendi fikrinin Ha, ama bunu nasıl ayırıyor metinde? <gülüyor> evet, bakın yani ilk belki oradan da başladı. Benim metinde iki tane farklı tarihsel mukayesinden, iki farklı mukayesiden var. Bunlardan bir tanesi tırnak içinde, bir tanesi tırnaksız. Yani bir tanesi eleştirdiği e, mataryazm görüşü, diğeri kendi mataryazm Yani bir yandan kendi her sebebini mataryaz olarak değerlendiriyor. Ama eleştirdiği bir tarihsel maddecilik de var. Ve bunun e, tıpkı diğer eleştirdiği bourgeois tarihi kavrayışları da çok benzinli. Söylemiştir. Mesela Kerebeyin kurduğu yer kendisini bir maddeci unsurdur. Fakat yine bu maddecilik deyince beyin e, maddecilini ya e, da bataryasını bir şekilde teorik kavrayışla da değiştiren. Yani, Teorikten nasıl bahsedeceğim demek istemiyorum ama beyinde iki farklı e, maddecilikten bahsettiğimde altına çizmek gerekiyor aslında. Yani bir Yerim tabi Marksizm eleştirisi var ciddiysiz ama yine kendisinde bir şekilde aynı Marksist olanlarla değer veriyor. Dolayısıyla şimdi şey şöyle diyelim, yani geçmiş kurtarılmadıca hiçbir şey yüzüyle kurtarılmış sayılmaz. Yani tabi böyle değerlerde çünkü geçmiş kurtarılmadıca hiçbir şey tamamen kurtarılmış sayılmaz. Şimdi eğer e, burada gelenek deyince bir yer bir şeyin başka bir yere getiriyor. Bir şeyler başka şey artan anlandığı var. Ve e, artırılan şey kemikleşirse, kurumsal hale gelirse o zaman burada da e, artırılan şeyin olumsuz bir şekilde üstlenmesi <Gülüyor> söz konusu. Fakat ben yemin ediyorum eczerdeğin kendi tarih edilirken bu gelenekler ee, özel bir miras içeriği ya da özel bir içeriği donuktaştırılması kastırmıyor. Bu kredi her seferinde canlı olarak aktarılmasından yani her seferinde her bakışında, her <gülüyor> hafesinde e, dönüp geriye baktığında bir kurtuluş yengeçleri, 70'lik kısımda, şimdi arasında bir konsolasyon, bir tatun yıldızı, bir kümelenme ilişkisi görmek istiyorum Ki e, hemen bu günci Fragmanı da okuyup isterseniz yapmak isterseniz. Buyurun. Buna Bu benim bilgiler yöntülük ve bilgilerçiliğe ayrılmasının bir bilgilerinden bahçiştirdim ama yöntülük yani bu bilgilerçilik Yani benim bilgilerimiz var ve kavim. Yani o bilgiler çok yeni. Ee, Teodor her birlikte çıkıyor. Bir yanıdır. Siyarımızın fikirle birlikte ortaya çıkıyor ve siyarımızın modeller, onu kutumuza sona yeminimizin başı gere, hmm. yani entelektüeller arasında kısmi anlamda bir yaygınlık gösteriyor ama hepsi arızalı çünkü öyle arasında çok ciddi bir talas var. Marksız hatta entelemleri, entelektüelleri çoğu Marksız dolayısıyla bu siyarımız fikir olarak yayılıyor, tartışılıyor ama hepsi tarafında benimsermiyor. Ee, ve e, hatta bir keşif işte Prague'daki Pavlov'un buna aldan zey karşılığı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü o iyodinin e, normallaşamayacak e, bir e, zihin taşıyıcısı olduğunu düşünüyor Auerbach'a denkler. Bu iyodinin normallaşmasıyla ilgili çeşitli bir sorun teşkil edeceği ve zihin taşıyıcı sözler de faydalanacağını görüyoruz. E, Sarsar şöyle bir lokomotandan çok söz edilmiş. Rakibinin her ailesine en doğuracağı vererek oyunu mutlaka kazanan bir lokomot. Ağzından dargılesi, türk hisler içinde bir koku lan. Beniş üstündeki Sarsar şahpasının başında otururdu. Yandaki ayımlar nereden bakılsa bakılsın masanın altında boş bir gösteriyordu. Aslında aşağıda satan kutsası kandı bir yüce vardı. İplerle kutlunun konularını oynatıyordu. Bu ayımızın bir defa karşılığını düşünmeli. Kandısel maddecilik adlı kutluğa daima kazanacaktı. Her oyuncu ile çekinmeden karşılaşabilir. Yeter ki bugün cesfeli bir şevilsiz bir cüceye dönmüş, zaten uzak durması gereken töreşliği hizmetine alsın. Evet, yani alkiyem, ya, ya, yani, e, terörüjiyle, terörüjiyle, felsefeler arasındaki ilişkiyi tersine çeviren, yani bu İngiltere'de geniş pragmatı bunu yaparken Havadası'nın terörüjiyle, bataryazı bir anıyla buna dair bir açığa, ama buraya tam olarak bilmeyi düşünmüyorum. Yine de e, neye bile çok hassas bir, yani sadece kendisinde bulunabilecek bir felsefektif ilişkiliği, herhangi bir başka bir olaya olayla ...diye bulamayacağınızı bu pasajda bence yeterince anlatıyor. Bu özellikle ben de. Hocam sen senin şeyden evet. ee, Bu teşvik de... e... mi sence bu? mi sence bu? Şeyden, satsal çok uygulayan, o müjelere, tamam. Evet. Şeyi mi diyorsunuz? O, Ya o gerçek bir hikaye, şimdi bir otomat tepulat deniliyor ki otomat kendi kendilerine oyun bir Türk giysili kukla e, var. E, sözde o otomat karşısındaki de gerçek oynuyor ama e, sonra daha bir de çıkıyor ki böyle bir otomat yok. Aslında altında şey var. Bir de içine bir insan var. Cüce ki cüce ilgisi de kukla ilgisi çok e, ayrıca tartışılması gereken ikinci kambur. Bir de onu da e, Aslında o alttan oynatıyormuş otomata. E, yani Oynayın aslında içinde bir bir insan var gerçekten otomatik karşısında kula oynamıyor bu 19 yüzyılda 19 yüzyıl makina çağı e, ve o makinelerin gücüne inanan betik ilerlemenin üstüne inanan bir böyle e, ultra modernist bir çağ başlangıcını e, temsil ediyor fakat yine de tabii 2000'li yıllarda için de bir betik animar ruk var bir şansında e, tabii bu çok uzun tarçın bir şey özellikle ee, Türkçe'de bir kitap var bir Mikael Römihe, tüm bu pragmallığı tek tek yorumladı. O da dünyadaki literatürdeki ilk kitaplardan bir tanesi. Yani hepsi aslında çok tek bir pragma bile 3-4 saat konuştular bile. Ama gerçi bu gerçek bir otomans. sadece, yani çok kısa olur bilmiyorum ama mesela tarihsel, yani teşvikten sonra tarihsel matematik atılıkla dairemezlerdir her ölçüde çekilmeden karşılaşalım yeter ki bugün beni de nez değişiklik bir şekilde görmüş zaten görünen teolojiyi satın alın şu an da hizmeti giren e, teoloji ar mu? arkiyat teologi <gülüyor> diye bir ifade var. yani şey arkiyat <gülüyor> hizmetkar ifadesi yani benim e, şey e, şöyle bir iddia var yani, felsefe teolojinin hizmetkarı olsun yoksa teolojilerin felsefe hizmetkarı olsun öyle bir evet. eski tartışma var. Benjamin'in o tartışmayı alışlatıyor bize terslikte. Dolantıca'daki o e, şeyi, e, tartışmayı tersine çeviriyor. Tarsisten matelicilikten e, teoloji hizmetine alınması gereken söylüyor. O yüzden tam tersi olmuyor Çünkü tam i̇şte, e, te, bahsettiği tersliğine... bahsettiği için şu fragmanlardan başlamak lazım. Birincisi, Benjamin'in meşhur teoloji politik var. Bir sayfada çok satır, fakat oradan başlamamız lazım. Ve yanı teveccüden ne anlıyor? Özellikle de sevgiler <gülüyor> alanlar, e, profan alanlar kutsal alanlar arasındaki ilişkiyi nasıl kurduğundaki zamansallığı nasıl tesis ediyor, buna bakmak lazım. Ve yine şimdiden daha farklı bir teveccü politik yapıyor. Yani daha e, profal zeminle diyelim e, ilahi zemin arasında iki partimizden e, seçiyor ve zaten Mesihsiz, benimki Mesih'inize fikrinin altında bu e, okuyuşları bu söz konusu. O yüzden bu filan çok fazla teoloji olarak gitmek istemek çünkü o çok uzun bir yere gözüküyor. Yani şeye giremeyeceğiz. tarih meselesindeki bazı pozisyonları tanımlayacağız ama e, ilerince güçlü bir stafim okumalar bunun önünde açıyor. Şimdi şunu söyleyelim. E, Politik pratiksin tarihi açısından bahsederken, mesela bir Neger e, tarihi, işte bir Neger tarihi ya karsiteler, tarih karsitesi gibi soruyor Neger ve hep kazandığı tarihten bahseden beynler var. İlk e, belli mi? Neger şu soruyu soruyor, yani senin bu tarih anlayışında kayıplar var. Kayıplar derken tam kahitleri anlattık ama bir de kaybedenler var, kayıplar var adı, sarı, silimi şu ama alışık e, unsurlar var. Bunların hiçbiri o Muzaffer Tarih'i anlayışı içerisinde yer etmiyor. Ve o halde politik eğlen ya da politik laksistler tarih kavramlarında bilgi kurarken hep bilgiyle bilginin uyandırıcılığı üzerinde ilgilerle e, pandas çiziyor. Şimdi e, burada yok ama pasajlar çalışılırsa daha yeni onu size yapacağım. Bunu ben tercüme ettim. Ee, niye ben tercüme ettim? Pasajlar Türkçe'de yok mu diyeceksiniz? Yok. Yani onu da söyleyelim. Ee, o Türkçe pasajlar değil, yani kitap pasajlar değil. Ee, çünkü pasajlar ne kadar? Yani bir sayfa falan gibi yani. bir ee, O yüzden pasajlar kabir üç tercüyesi onu yapıyor. Ee, yeni diyalitik tarif diline. Şimdi uyanılmış bir dünya olarak görme sanatı şeklinde takdir etmektedir. Bu uyanılmış şimdi aslında evvel zamanlarını verdiğimiz düşle değişikidir. Evvel zamanı düşün atılamasını yerinden kırmak. Bu şekilde ile uyanmak yakından bağlantılı ağır gelir. Uyanma aslında yerinden almanın gerektidir. Uyanma koparmak diyebilir. Şimdi e, Zor bir pasaj oldu ee, ama yani bu size gösterdiğim metinde var oradan evet, alımını yapmak isterseniz oradan detaylar gösterebilirsiniz. Şimdi bir kere kendisini, neyim e, gördüğünüz gibi yeni tarih bilimi ya da yeni direktif tarih bilim olarak adlandırdı kendini ve uyanma kardeşi yani o geçmişle olan temasta bir uyanıklığa. E, Komisyon da Copernici devrim olarak alıyor. Çünkü şöyle söylüyor Copernici devrim derken, benimce ben devamından okuyorum, faydili bir tarih görüşünde de Copernici noktası şudur: Her zaman sabit nokta olarak düşünüldü ve şimdi de bilimoyundurda kendisine zorlayarak geçmişteki şey bu sabit noktanın bilgisine yaklaşmaya çalıştığı düşünülüyor. Şimdi bu ilişki tersine politika bundan dolayı tarihi öncedemektir. Yani ben yarımdan e, Bu da benim çevrimde. Şimdi ben yarımın kokanlikçilerini derken tabiri daha önce alt kullanıyor. Yürüzü. Yani kokanlikçilerin birini kokanlikçilerin birini. Şimdi tarih yerine bir kokanlikçilerin birini sanki evvel zaman dediğimiz bir sabit nokta var. Biz şimdi hareketle adım adım gidip oraya ulaşmaya çalışıyoruz gibi bir iş vardı. Bu artık yok diyor. Her de şimdi hareketle bir takım e, geçmiş dizinlerini tutup geçmiş dizinleri şimdiden o kurduğu e, dünya ya da e, dünyanın onumsal bası üzerine kurulan bir diyalektik söz konusu. Yani geçmişler Hazır bir geçmiş bak, ona tekrar açar çıkartmalarak bakmıyoruz. Tıpkı diyalitti tarihinine deince tam da e, şimdi ile geçmiş arasında kurulan bir yeni işki tarzıda gerçekleştirildi bir tarih tamam hazır Dolayısıyla bu Kooperatif dilinde ilk gördüğüsi, Farisan şey, bilimin kere kurulma tarzı, politik, praksisli ilişkisi ve Farisan bilimin uyandırıcıları farklı uyandırma işlerinde görüntüsü şimdine geçmiş arasındaki izni yani oradaki omsamayı gerçekleştirirken oradaki işte o konstelasyonu belki kümelerdeyi açığa çıkarırken bilginin uyandırıcılığı meselesi yani o bilgi eğer e, uyandırmıyor da eğer narkoz veriyorsa diyelim tavsiyata <gülüyor> var var somut. ııı e, sürekli bir felakete sağlamal mı yani o zaman bu büyümenin kendisi yine esirlerin tarihi bir parçasıdır. E, bu anlamda o o, o tarihsel bize kıracak başka bir bilgi ve politik praxis kategorisi oluşturmak gerekiyor. Evet burada sadece bilgi e, olarak çarpıtılan bir tarihsel bilgi değil aynı zamanda Tamamen tarafsız olduğu iddia eden çok bilgisayarlı bir. Tabi yani, ama yani, tarih biliminin kendisini tamam. değiştiriyor. Hem diyaliz tarihi, yani, hem işte o pozitif teklilerle çünkü tarih bilimi kendisine işte öyle bir net tarih yoktur. Öyle bir net tarih kavrayışını bilir. Her tarih kavrayışı, yani, şimdiki zamanın e, ait bir ingilizimizinde e, ve bu, bu işte yaz süre giden o suyun su dökülmesine yönelik bir ya kesinti yaratılması. Yani ya sürekli felaketli sürdürürsünüz, ya da kesinlikle olacaksınız. Dolayısıyla yani oldular diyor beyimiz, bizim üzerimize çöken şeyler ve o an donları kurmak, alımsalın işi, alımsal alımsalak kalitesiyle onları kuruyoruz. Bakın, olduları alımsalak kalitesiyle kuruyoruz. Oldular hazır bir şekilde durmuyor, oldular da yapılmış olmalar. Olduları da, da kuruyoruz. Ve şöyle tam bir pasajı evlen zamanı hala enişte olamadığı bir bilme vardır ve bu bilmenin gelişmesi aslında uyanışın yani tamamen hiçbir zaman tüketilebilecek bir evlen zamanı dair bir bilme kategorisi hep orada duruyor ve onun her şimdiki zaman get site birleştirme yeme şimdi zamanda o geçmişe dair bilme ya da o uyanma işlemi her zaman Sonsuz sayıda operasyonu ilde kurabilir. Bunu bir kere yaptık. Bir sefer için, kucu seferleri kurtaracak bir tarih bilgisi yok. Yani var geliyorsa, o zaman ondan e, bir maçta bu kayıtlar e, adarisizlikte bir şekilde örtülü bir tarihimiz var. Ve yani e, felaket felaket dediğim şey, madem ki tarihin en karanlık. Devre inanmıyoruz, balerken, askısal ve fikrine inanmıyoruz. O zaman feraket bir şey, alınacak bir şey değil. Felaket şu an fiilen içinde her zaman. Gelecek çok kötü bir şeyden değil, şu anki de felaketin adı var. Tabi yazdık tarih 1940'da hatırlattı. Yani tam o maşizm ve, ve dünyasada şey, doğruların çıktığı noktalar şimdiden yazıyor. Değil mi? Madem ki tarih kavramı ile bir politik bir praksisi var ve bu politik praksisi eylem için gelecek ile bir denkle etsem gerek o politik praksisi yapılabildiği gerçekleşir. Çünkü her an bu müdahalenin anıdır. O müdahaleye için açıktır. Ki yine tarihin alını tersinden taramak durumuna gelince programımız sanırım. Ee, tarihçi tabii yeni bir program yani talih alıp tersine tanım. Ya da şöyle diyelim e, Tarihçi akıntıya karşı güzel. Akıntıya karşı e, tarih arttığı yerden sürekli yerden değil onu tam tersten tanıyıp çıkan Çünkü Tarih'ın babının tersinde de tanıdığınızda e, o aradaki bozukluklar ya da örtülmeye çalışılan işte, o uçucu ilgeler onun hepsi tekrar yakalanmış oluyor. Hepsi yeniden almış oluyor. Orada bir anımsamayla uyanma arasında bir yelektik söz konusu. Yani, Halbuki tarih arttığı noktada işte akıntıya e, akıntıda gittiği yerden ince tıgarda da yürüyünce tabi bambaşka bir tarih çıkıyor, bu her zaman varlığa felaketin sürdürüldesine bir tanesi. Tabii sosyal demokrasi değil, sen şeyde, 10, 11, 12, 13. rakamlardan bahsediyorsun. E, Alman sosyal de konforist olduğu için bir eleştiri yapıyor. Aynı şekilde faşizmle de aynı bir eleştiri yapıyor. Ve, ya da e, o felaketi sürdüren her kurdusunlar belki bu zamanla ilgili meseleyi yavaşlaştı yavaş değil mi? Biz hep o Egen Park arasında bir ayrı bir şey yaptık. Yani ikisinde Egen Park'ın şirin bir yerine şimdi de zaman diye tercüme edersen de şimdi de zaman diye de tercüme edilebilir. Ee, benim şimdi zamanla iki zamanın kesişmesi olarak düşünüyorum. Böyle bir şey ki Çin'in zamanı aslında zamansallığın değiştirilmesine dair eder. Tarihsel zamanın doldurulmasına dair bir imkân taşı. Yani şimdi bir de kronos ve Kairos gibi iki zamansallık verilersen bir tanesi homojenki, boş bir zamansallık, bir de zamanın bir takım imkânlarla ve karar altı mekanizmalarıyla doldurulması olarak düşünürsek, Ben Yemim'in bahsettiği bu zamansallığın doldurulması eser ise şimdi zamanı. Şimdi zamanı yani iki zamanın kesişimi ve kavraması olarak. Ve geçmişe eee bu ortarmı müdahalesi de şimdiki zamandaki politik tarzı bu şekilde yapacak. Onun Tamam. Eee bu arada bir şey, bu mektisize verdik, şöyle bir hikaye. Yani yayın yeri, de bir eleştirme var ki, yayın evine verdiği versiyonu, ilk işte, tam bunu kastediyorum, yayın büyük olacak yayın evine. Almanya'da bir sınav yazdı. Mesela bu yeni evinde hatası belli değil. Aynı şekilde, evet tamam, doğru. Yani bir takım verdiğim, yayın teslim ettiğim şekilde, Basılmamış onu da söyleyeyim. Yani farklı unsurlar olarak bu etik yayınları ilgili bilen sınırlasıldığını, orada benim verdiğim metinde e, bir zaman saldıkt tablosu vardı. Evet, o çok bu tabloyu mesela buraya koyumuşlar. Ben belirsiz bir yan yana yazmaya çalışmıştım. Evet yani ben böyle tesirli e, şeyler, bazı boşluklar var. Kendiye göre bazı yerlere dönüştürüyormuş. Evet, yani işlemi şey, e, olsa çok daha net anlaşılabilecek yani e, e, bir tarafı. Şimdi, benim tabi yet burada, bir anında geçmiş şeyin kurtarmak ilerisi mümkün olabileceği usul olarak düştü. Şimdi buradan dayanık da. ...beş numaralı farkına okut ediyse... Geçmişin gerçek ilgesi uçurumuz. Geçmiş ancak bir daha görmemeklilere kendini gösterdiği an... bir daha parlayıp aydınlığını bir resim olarak yakalanabilir. Hakikat bizden kaçamaz. Gottfried Keller'in bu sözlerin... ...histolisizmin kâin anlayışından... Tarih Selkan'da bir daha darbeye indireceği noktaya inşa edilir. Çünkü geçmiş ilgisi, onda kendini amaçlanmış olarak bulmayan her kenar yöneliklikte itibiklik ve itibiklik taşır. Bu ilgi bir daha geri getirilemez. Haritesi içinde, tarihçi geçmişe bakıp hararet ve hücreler verirken belki bir tarzdan açtığı anda artık boş olur. Evet, bu e, geçmişin ilgesi madem uçucudur ve bir seferliktir. O zaman denilebilir ki, e, o Dostum biz, historisiz tarih görüşlerindeki nasıl olsa işte geçmiş orada duruyor. Biz onu her zaman istimizde alıp yedirip bakabiliriz oradaki hakikati. Açıklayabiliriz gibi bir görüş söz konusu. Ancak Benjamin e, bu tarz bir geçmiş ilmesini ya da böyle bir tarihçilik dosyonunu kesinlikle kullanamayacağınıza size duyurmakta. E, her geçmiş ilgesi bir seferde çok gider. Yani yaşatmamız bizim açımızdan mümkün değil. Fakat tarihsel e, materyalizm bu yügedeki kurtuluş faktörü harcılması ve kurtuluş çerçevesinde bulunan ancak e, yeni bir bakışla alması söz konusu var. Şimdi şeyde hemen bu doğrultuda e, 14. farkına tıklayacak mısak? Sadece e, Karl Kraus'tan bir alıntı yapıyor burada. Köken ne diyor diyor bundan ne anlıyorsunuz önceki? Yani şey köken ne gerçekten ki köken kelimesi Benjamin Lothar e, Fritzin'in de başlı Almanya söylüyorum köken epidavlar barok draması kökeni. Yani tam da köken kelimesi orada da kullanılıyor tam da bu çalışmasında. Tekrar nedir diye deyince ne yapıyorsunuz? Önce onu soralım. çünkü kastettiği özel yapalım. O nasıl? Tekrar değişmesi gerekir. Değişmesi gerekir. O kursumuz. Dairesel konu. Yine Yani her kişinin oluştuğu Başlangıç noktası sonraki gelişmeyi her zaman şeyi fazla almak zorundadır. Almalı. Şey yani işaret yani edecekler yine gelişmişin gelişmeleri. Güncel, güncel bakış açısı bize evrensel hikayeleri yönlendirer bir şeydir. Tabi bir şey yani genel olarak bu söylediğinizden daha farklı bir şey kast ediyor beyim zaten hani dedim ya şeyde. İlk e, misafire e, meydan gösteren bir niyetin değil meydan etme. Biraz uzun söylüyorum konaklamayı e, gerektiriyor. Yine köken kitabından alıntı diyorum ee, da diyorum tercüme. şuna. köken her şeye taşıdığı söylen. Tamamiyle tarihsel bir kategori olmasına karşın, tarihsel bir olmasına karşın, şeylerin oluşumu ile hiçbir alakası yoktur. Bir kere yani şeylerin oluşumunda bir köken var. Köken elde o köke o öze dönmeye çalışıyoruz Bir kere bunu bahsetmiyorum. Köken doğmuş olanın oluşumu belirtmez. Ama tam da oluşta ve sona erişte doğmakta olan işaret eder. Yani şey doğmuş olanın oluşunu o, yani mesela artık falan bir kökenleri gibi değil. Sürekli olarak şimdiki zaman içerisinde oluşta ve sona erişte doğmakta olanı işaret eder köker, oluş renginde bir gündaptır. Ve o kendi ritminde olmakta olanın bahresini sürükler, alıp alıp götürür. Köker, kendini asla çıplak apaçık açık varlığı içinde olgusal olanın bilinmesine imkan tanımaz. Yani asla da kökeri bilemez ama ve ondaki ritm o sadece ikili bir optik içerisinde yani o şimdi, geçmiş, anımsam, uyanma arasındaki o iki optik içerisindir ve o bir anda onarım ki, Bunların iyice, teolojik bir kelime, Tikkun kelimesi e, tahmin edildi. Diğer yandan da bunlar dolayı açık haklar tamlamamış, her zaman açık şey olarak tanımlanıyor. Evet. Yani açık inandı, sürekli oldu, sürekli ateş. Yani şey bir avokat sistemi stesis diye var, onlar bahsediyoruz artık inandı ama yani böyle bir hazırda bir köken var, ona dayanık bir şekilde değil. Şimdi bir zamanda bir kere sürekli olarak tamamlanmamışlık içerisinde oluyor. Ama ayasetlerinde geçmişe de bir tabir edilme bir olarma süreci olarak geliyor. Yani bu tikkun ya da işte antiklandaki şey daha yakın diğer ifadeyle bir yandan geçmişin olanılması adaletsizliklerin üzerindeyi tabir edilmesi geçmişe, diğer yandan da şimdi zamanda hiçbir zaman tam olmamış bir ve sürekli olmakta olan bir mavlanma <gülüyor> köken. <gülüyor> Kökenlik e, ilk özel yeni tam da şu an içerisinde olmakta ama geçmiş dair de bir tabir edilme <gülüyor> sürecine <gülüyor> Şimdi bu o yüzden Karl alıntısı çok kritik bir alıntı. E, bu da belirli çok elbisediği yazanlara dersin. Devam edelim. Tarih. Tarih bir inşaat faaliyetinin esnesidir. Yapı homojen ve boş bir zamanda değil, Şimdinin zamanının, yani yesayetin, dolulduğu bir zamanda bir şeydir. Nitekim Romestiler için eski Roma, tarihinin sürekliliğinden koparıp aldığı şimdinin zamanıyla yönüstü bir geçmiştir. Fransızların kendisini eski Romanın tekrarı olarak görmüştü. Tıpkı bunların eski ilgisilere başvurması gibi o da eski Roma'ya başvurmuş. Molda bir geçmişin ormanlarında alınan mücdet olanı yakala bir katlan sıçrayışıyla. Ne var ki dolu bir sıçrayış, kuralları hatımanın korku bir ayağından gerçekleşir. Aynı halde tarih'in genç hukukunda diyereklik bir mütelik hızı. İşte Marx verimden anlamıyor. E, Buraya ekledi e, ki de kendilerinin ters tektifli yemin, e, de, örtüşmüş oldum. oldukça tabii sıra bir yöntem de, yaptı. E, de, o işte Diyamakçı, bu yerin o resmi görüşten farklı bir küsur ve bunu gerçekleştirmiş olduk. Yani her zaman şimdi ve geçmiş arasındaki o kurtarılma ilgisi etrafına baktı ve böyle denk geldiğinizde Probesi diyelim Roma yoluna geçtikse ya da belki işte Osmanlı münevallerinin tansiz evine bakışlar Böyle bir bakışta o indiyle şimdi zamanlara kılınmış bir çerçeve sosyolojisi oluyor ve aynı şekilde dikkat edilir ki politik eylem, yani bu tam da on dördüncü faalardan politik eylem kendi zaman sahnesini, kendi sin oluşturdu, hatta zamanlı kendisini dolduruldu. Politik eylem zamanlı olunan bir eylem. Politik eylem kendi zaman sahnesi geçmiş olan ilişkisi izah ile kurar politik eylem o zamanı doldurur. Zamanı doldurması yani o boş, homojen zamanı dolduracağı eyleme politik eylem. Anlıyoruz. <gülüyor> Tabi şey söylemen gerekeverdi Tanrı noktada rahatsız devrimi yapıldığında rahatsızdan bile devrim taktiri oluşturuyorlar. <gülüyor> Rümer, cehenneler falan gibi isimlerden bildiğiniz <gülüyor> e, yani kendi takvimle de evet, görelim. Yani Geçmiş hayat zaman bizimle Yeniden kuracak bir ikinci Ve e zaten Alman da nasıl moda geçmiş lobanda dağılıp şimdi daim bir Alman bir yaklaşımlı yapıyorlar. Lobesi yerin bombasından görebiliyoruz. Yani büyük politik bağlamda geçmişten yeni bir eylem çıkarılmasın, ama onun aynı zamanda bir alan içerisinde çalmalıdır. Zaman eski bir alıntı yapıldığında hiçbir zaman eski olmuyor. Her zaman da yeni bir teknici model olarak karşımıza çıkıyor. Yeni hani? olmuyor. Olmuyor. İşte yani o alıntı yaptığımızlar şimdi ki zamanın bir parçası. İstersen 15. beşinci evet. evet. Yani şey bu alıntlama Rolls Royce'in yaptığı alıntılama değil. Ee, geçmişin ya da romanın olmuş olduğu gibi anlaşılması değil. Tam ters. Zaten bu imkansızda yani ben de göre her şey yapacağım. Yaptığı geçmişin devrimci bir bağlamının başka bir devrimci almak için uyarlanmasının canlandırılması, güncellemesi söz konusu. Tarih sürekli bir parçalanan birinci eylem anındaki bir sınıfları büyük Fransız değerini kendi takviriyle yaratmıştı. Her takvinin ilk günü tarih içinde zamanın akışını değiştiren bir makine iştiriyor. Bayan günler olarak anladığında olarak tekrar tekrar karşımıza çıkan aslında hep aynı yolculuk. Yani takvimler zamanı saatlerle oluşmaz. Onlar son yüzyılda Avrupa'da en ufak bir izi kalmamışı görünen bir tarih geneciliğinin kanıtlarıdır. Oysa temur felirinin sırasında gerçekleşen bir olay, o ziyaretli bu bilimciin hale yaşadığını gösteriyor. Çatışmaların başladığı bir takşanın, Fatih'in birçok mahallesinde saat verilen akış açıldığı bölüm birbirinden habersiz ve anlandı. Görgü tanımlı bir şair biraz da kafiye aşkıyla olayı anlamını anlığına Bu Anla böyle bir şey. Yeni yeşiyorlar yaşamak için anı, durduramayınca başka türlü akı bilen zamanı, kuşturulmuşta kurelerdeki akrevi yer konamıştı. Evet. Yani tarih eee soruştuk. Diyelim diye bir şey. Tarih akışının aslıyamaması için. Aslı'nın ya da kesintinin gerçekleştirilmesi. Bu kesintiyi ancak ezderlerin politikasına dair bir takım imkanlar yarattırılıyor ve bu imkanda yeni bir zaman olarak karşımıza çıkıyor. Belki yavaş yavaş şu unsula da geçmemiz gerekiyor. Tabii bu tezlerin tamına giremiyoruz ama e, yani dershmit dersi sonrasında yaptığımız için bunu söylüyorum. Yani bu herhalde. 8. E, frakmanda görmiz gerekiyor olduğu uzda. Çünkü bir problematiği orada göreceğiz. Alda politikası ile İzlanderin e, tarihi arasındaki o yaralanmayı e, görmek açısından. zaten. Evet yani bu tırnak içinde zaten şimdi yenilmez bir alıntısı. Ama evet bu iyi cümleyi söyler çünkü buna hatırlarsınız da üç ders sonu bu konuya. Söyleyeceğimizi söylemiştim. Biz ilanların gösteriyor ki Çin'e yaşadığımız tırnak içinde olan şu an istisna Evet. Yani şeyde e, ezilendiği yerine hesap baktığımızda muhtedelerin olağanüstü e, hali ya da bunu tabii şöyle dernilerden ben olağan dışı, yani şimit terk et de olağan, çünkü şimit ısrarla şeyi söylüyor hatırlarsanız ben hukuki bir devlet Olan dışı hal denilebilir, olan dışı durum da denilebilir. Yani işte hukuki bir prosedürden bir somut bir olan dışı bahsediyor şimdi. Yani ezdenliğe yemin yazmak olan dışı durumun kendisi bir e, ekskziyon, bir istisna olarak yani o zaten kural. Her e, sebebiyle mütellefler istisna başı şey. ezdenliğe yemin yazma zaten felaketin adı olduğu için olarak bir kural olarak. var mısınız? Burada denk düşen bir tarih ulaşmak durumundayız. O zaman açıkçası vereceğiz ki gerçek olan süren yaratmak çok <gülüyor> bir, bir görevdir. Böylece faşizme karşı mücadelede daha iyi bir konuma ulaşacağız. Faşizm tarihinin bir anla ilerleme adına bunu tarihsel bir mevom bir bölümlerine borçluyor. 24 yılında bu yaşadıklarımızın tırda içinde hala nasıl mümkün olduğuna şaşmam felsefi ve bakışı neymiştir duş açtığında bildiğiniz herhangi bir bilgiyesi gözünmez. Tek bir bilgi harçladı. tarih anlayışının kimliğe tutarları olmalıdır. Evet, buradaki öylelikle beynimin Şimit'e e, bir perkuş olduğu ve Şimit'ten farklılaşan çünkü nasıl bir Şimit e, normativite açısından beynet normativite ve ulanmışı ülketi bir okuma yapmıştı ve hukuk ve politika arasındaki Benim e, olağan dışı durum meselesini ya da mal dışı hal meselesine izlenenleri gelişe esnağı baktığında o izlenenleri geleneğine o felaketin zaten e, sürekli olarak bir e, kural olarak geldiğini ve izlenenleri yeni esnağı oluşturabilecek bir faal kavramını bu bilinçle ve bu doğrultuda bir bilgi üretmesi yani şöyle bir şeyler var işte bazıları. Bunlar e, not yazar. Oradaki nazi hareketinin yükselişini ya da 20. yüzyıldaki operayetleri tarikin vereceğini vesile olarak okuyan tarih görüşleri de var. Yani sanki bunlar tarihsel bir zorunluluk bu evdeler yaşanacak geçecek ve daha sonra daha güzel bir zaman gelecek diye düşünen bir tarafı tarih görüşleri de var. Ama benim bu tarih görüşlerini tamamen yani artık sınıfın ve da hakimlerin tarih görüşünü özdeşleştirmekte. Buna mutlaka kendisi eğer bir ezilendiği yeniden söz ediyorsak ve bu ezilendiği içinde gelenek olarak yani herhangi bir miras bırakmıyorsa yani bir yandan bir gelenek var ama gelenek e, bir içi dolu e, biçimsel değişik bir miras bırakmıyorsa bunu uygun bir tarih kavrayışı üretmek zorunda ve bu tarih kavrayışı da kökenli iletişim dediğimiz gibi her an, şimdiki zamanda bir sürekliliği kesinti yaratacak bir an politik an olarak durur. Yani politik derssiz, şimdiki felakete asli alabilen, ama yeni bir felakette üretmeyen bir politik derssiz. Yani yeni olay dışı algıtanı, gerçek olay dışı tanımı, var olan, süreklen felaketi durduran, ama yeni bir felaket için de işte, ...muktedirden kervandan satılmayan bir praksistir diyebiliriz. Bu için en azından bu yani son olarak bunları söylemek mümkün. Şimdi isterseniz ben biraz soruları dinleyelim. E, Daha biraz tartışmalıyız da gerekir. Türkiye'de gündeyen okuması gerekiyor. Çünkü bu gündeyen olan bir şey mi yoksa iddia ve eşitliğiniz bir şey mi? İddia ve eşitliğiniz için şöyle diyebiliriz e, gerçekten politik prensesi olarak bir e, okuması var. Dolayısıyla de, deneyim ki hukuki hikayetleri ya da Tabi Novot Kerk'in daha geri plan iten bir kurulma sözcüsü ve politik olarak sınıf tarihli kavramının önceliğinin farkında yani, az önce bir yaptık. Yani her an bir e, kesinti uğratacak bir an için imkan ve bu müdahalenin oluşmasının gerekli olduğundan gelen bir tanış. Dolayısıyla ileride bir şey değil yani bütün eldeki gücün zayıf bir güç olsundan ki ikinci fragmanda o şey hatırlarsanız, zayıf bir meselenik güçle dolatılmış Geçmiş zamanlardan bize gelen zayıf bir meselenik gücün bir e, politik raksin dönüşmesine kuman ya da oradan onların yüklenmesinden yana bir tanım oluyor. Oysa bu tarım her zaman olan bir şey değil ama kesintiye uğratılma işleminin zorunlu olduğunu düşünüyor. Yazılar ezelden gelin. <gülüyor> kesintiye uğratma, aynı zamanda felakete dönmeyi dıkma ama kendisi bir felaket olmaması için kendisi sürekli dinle yaratılması gerekiyor. Evet. Öyle Zaten tam da önceki hafta ve yenilmiş şiddet üzerine mekinle dedi alırken bu zorluklu bir noktada Yani öyle şey ki bir yandan eski bir e, muhtelif duruş kesintiye uğratılıyor olabilir ama o zaman yeni bir Saklı önüne açı açacak bir pra, praksis geliyorsa ne olacak? Ya yani, bunu olmayacak mıyız? Yani, evet, yani şeyi bunu Benjamin dekodu ötesinde bir e, politik praksistanın atalım. alıyor diyebiliriz. Evet, her şey düz kalır. Benjamin sizin tarzınızda az basarlı bugüne karşı olduğunuzu söylediniz. Ee, o halde kendisi korumayı praksistlerdeki kozu oluşun ne bekliyor? Yani kurtuluş kendinde benim anladığım kötü, fena bir durumla e sayılmak ve sayılmak birbirini sadık olarak görülemez. Yani en azından e, şunu söyleyebiliriz. Zaten sürekli durumun kendisi felaket etsin. Sürekli durumun sürmüyor oluşu. Evet. En azından bir kurtuluş ilgilerdir. Yani o hiç kesinlikle uğratılmasın. Ve unutmayın ki birçok tarih tercihsizli görüştüğünde, pozitif tarih değerler, ilerleti tarih Görüşürüz hep şu vardır, her zaman sürekli ve devamlılık açısından tarihsel çıkanlar değerlendirilir Yani devam eden unsuralı ve onun neyine sarılabilir? Avcılık tarihi hırzları, de devletler de etrafında ilerli tarihimizdir ama bir de arka planda mutluluşların tarihi var Yani tarih sayesinde olmayanların tarihi vardır. Yani Adayasını veren açısından. Yeni evet, kaybeder. Kaybeder. Bunun tarihi yaratma fikri bana çok e, ilginç geliyor. Mesela, işte, kişideyi işte, tartışmak Yani, bu nasıl bir iletiş? E, tarihi nasıl bir bakış? açısı bir Şöyle, daha basit bir şu arkada okuduğumuz takım askeri, bir ortak içinde tarihi fenomenler var. Fakat, böyle e, zamanlar oluyor ki, böyle ailesel başka olaylar gerçekleşiyor ki, büyük oraya değil, olay yani tam bir anda geçmişe bittiğiniz, geçmişe dair bittiğiniz e, dizim yeniler tutunluyor. Yani kuruluşa ilişkin, sonuna ilişkin, gelişime ilişkinler... Yani aslında o geçmişe dair bittiğiniz dizim, ya da bize doğal sandığımız dizim, o kadar da havalı değil işte. Yani her sebebi de şimdiden hareketli, şimdi müdahalelerde hareketli yeniden kurulan bir husus. Yani canlı bir şekilde yeniyor. Belki yani takvim oluşturmadan önce o geçmişe dair derdizinin sürekli kurulabilmek itibarenin açık olduğu bilgilerde çok farklıyor. Ve e, işte mesela çok basit şeyler mi? Yani tarih, nincesi tarih oluyor tarihi ve vakti bir iş olay ve bütün arka tarihi, dairini arka yüzyı dairini her zaman kapıda bulunan bir liman bütün şeyi bozabiliyor tarihsel dizini bozabiliyor çünkü hazır olduğumuz bir inşaat olmaz, o değişmiş oluyor ama bu her zaman açık bir şekilde bu hani ilk o kadar sürecek problemlere geldi bir de bağlamsal olarak taraflara göre değişebilecek osullar var yani bir galikler kervan arasında baktığımızda gözüküyor bir ya da birkaç paragraf ama bir de işte bir şeyler, insanların geldiği altı kandırsan baktığımızda tam başka bir zihinsel konularda görüşmek, zorunda değil. Yani burada bir destek beraber durumda da değiliz. Yani bu politik bir tercih, yani şeyle epistemojik tercihle aşağılıyor. Yani sadece epistemojikle gelecekte yani işte, tarih tarihçileri aslında çözülecek bir şey Var politik demiş ben de önce bu konuyu bir soruyorum hocam bir katkı yap, bana bir e, tarihi oluşmayı bir e, akımdan bahsediyor. Sormuş hocam, e, bu tarihin doğrulması, tarihin ne kadar aslıda bu böyle derden aldığı tarih kavramsal açıklamasını hatırladım. Şey Bruno şey tarihi bir zaman uzayına olmadı mı, fazla zaman uzayına ee, bu seninle şöyle bir örnek veriyorum, yani mesela bir neuropestis yılında olmuş bir, iki olay düşünün, bu iki olaydan birisi kayıt altına olmuş olsun, diğeri de kayıt altına alamamış olsun. Bugün hiçbir tarihçesine kayıt altına alınan olayın, yani bizim doğasıyla bizim bildiğimiz olayın tarihi oluşturken diğer olaydan daha çok önemli olduğunu söyleyemezsiniz. Yoksa yani sizin o baskınız işte neyinde? Bunun değerini görmek ne kadar mümkün? Taklifiye ne olacak şu soruyu önce şey şu aslında ben değimi tarihçileri bir istemacı öğretmeye bir dert olduğu e, ilk etapta şu görünüzden hani doğal olarak olabilir ama değimi her şey önce bir politik perspektif yapıyor tarih yazımı için tarihçileri bir istemacı sunmaya çalışmıyor. olup fakat ki değimi her şey önce politik perspektif ile ya da politik praksisin kurulması ile inşası ile ilgili bir süreç o yüzden. Yani tarihçilere doğrudan yanıt verecek bir epistemolojik çıkarın içerisinde iğneyken yani burada farklı düzlemlere ait olduğunu söyleyerek açtığınızda ama tarihçi tabi bu da o büyük, bir, bir epistemolojik kurabilir. Böyle evet. yani her şeyi merak edin şimdi. Bazen tarihi işte sanki arabalı bir takım motor, bu çalışır biri çalışacak insan varsa tarih deliyle biz de araşlığa gireceğiz onları bolleyeceğiz bu tarih olacak yer yani tarihçiler var de böyle e, şey spor olarak tarihçilik yapanlar var. De Osmanlı'da ev yaptı, biz de i̇şte e, kıyına, Osmanlı'da savaş tarihi gibi bizde işte kıyıda kışda kardeşim Osmanlı'ya gideceğiz 800'ler arasında niye böyle bir kesiçik e, fikir kuruyu ve tarihçilik yapanlar var de sanki şeyi hiç şey, şiriki zamanla bu politik süreçlerde hiç alakası yokmuş. Sanki bugünden komut saygı prestijlerine işte, şu akademik tarih ee, için bir süzenler var. Yani ama en azından bunları eşitmemize Peygamir'in bir imkan tanıyor. Ama diğer türlü psikolojik çıkarımlar tarihçinin henkisinin neselesi yoklar. Peygamir'in ilk hesabı da oraya bir, bir yanıt verdiğini iyi sanıyordur. Bir de hocam bahsetmek istediğim bir şey bir ilişki. Arfeciye'ci diye bir yazanın, dansi yazanın e, kral büresleriyle ortaya çıkardığı bir akım var. Patelistik akımı diye. Bu, Arfeciye'ci de bu e, akım o kodre yaptıktan sonra e, birçok düşünür Patelizm Kolejide'i bulur. Kolejide büyük bir yolu da. Ve Arfeciye'nin karmanı da baş karmanı, yani patelizm karmanı 63 yaşında doğan bir e, şey, doktor. Yani doğum 63 yaşında. Hı. Bu, patafizik ekonomisi ...kolejiye dair olan yazarlar da bunların içinde... ...Juan da var, Boris bir anda var, i̇şte Raymond Kölü'yü var olacak. Bunların ayrı takdimleri var. O takdim takvim, olduğu doğduğundan başlıyor ve o takvime yönelik yaşam, e, hayat kusurmaya başlıyorlar. Böyle çok ilginç bir e, şey bu takvime yönelik sanırım. Evet, evet. bize göründüğü tek bir yüzeyi yok aslında böyle bir tarihi bir tarih kanununda işaret etmek mümkün değil. Eee sonrakinde sebebi. Yani, Yine bu konuda eee önemli vasıfi işte eee kesenin yanında kesenmenin geneinin de aslında kendine yönü bir e, tarih kavramı yoktu. Hani işte arke sene bahsedilen da eee benzeri şekillerde aslında kendilerinde sürdürülen bir e, suikaplık var aslında yani bunda gözden kaçınmamak gerekiyor. Evet. Var ama tabii bu bir politik praksiste bir tarz bir bilgi ve bilgi uyandırıcılığıyla buluşması yoksa e, kesince dediğimiz e, an gerçekleşiyor. Yani bu örnek var ama o bir, bir de politik praksis var. Tabii e, burada tabii ki benim bu tarz bir nössona uzak durmaya çalışın da işte biz de hınç, bir şey, şelali hınç. Yani altta da aslında hınlıcın aslında o ezel bir kervanda kasar bir, bir dosya olarak tekrar çıkmasa Peki ayrı şey bir şey, bunu nasıl ayıştıracağız bir sorun da. Ben teşekkür ederim. Ha, haftaya atış bir <gülüyor> sonra... Peki sosyal bilgiler üzerinden bir sözlüğü Mustafa Koyraz hocamız diyecek. İkincisi sağlı olacağı konuşur. İkincisi üstüne görecek.